Gazetedeki haberi okudun mu? Gazeteye göre birçok şirket çalışanlarını motive etmek için pek çok yola başvuruyormuş. Özellikle internet şirketleri. Mesela Yahoo şirketi çalışanlarına iş yerine gelmeleri için ücretsiz servis imkanı sunuyor. Ayrıca iş yerinde dişçi ve kuaför bulunuyor. Ve ayda bir birlikte film izliyorlar. Bunlar bence çalışanların motive olması için çok güzel imkanlar. Google’ın da imkanları elemanlarının motive olması için çok iyi. Öle yemekleri ücretsiz ve 11 farklı mutfağa ait restoranlar hizmet veriyor. Ayrıca iş yerine köpeni getirmek serbest. Evet, yemeklerin olması çok iyi. Biliyorsun aç ayı oynamaz. Colgate ve Palmoli firmaları da emekli olmaya yakın. Çalışanların sitesine girmemesi için 3 ay öncesinden çalışma programlarını esnek yapıyor. Haftada sadece 3 gün çalışıyorlar. Evet, güzel düşünce. Böylece emekli olduktan sonra boşluğa düşmezler. Alkattaki ilaç şirketi de yılın en iyi çalışanlarına tatil armağan ediyor. Geçen sene bir arkadaşım Kıbrıs'ta beş yıldızlı bir otelde tatil yaptı. Bizim şirkette de böyle şeyler lazım. Bence hep beraber iç çıkışı yemeye çıkmamız ya da hafta sonu pikniğe gitmemiz sohbet edip kaynaşmamız için iyi olur. Bence de bu haberi müdürün masasına koyalım. Belki de bir değişiklik görürüz. Umarım.